الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا Allah. Vama tevfi qüme atsamil labla. Lütfeddin, Allah'ın izniyle. Lütfeddin, Allah'ın izniyle. Lütfeddin, Allah'ın izniyle. Lütfeddin, Allah'ın izniyle. Lütfeddin, Allah'ın izniyle. Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi. Salli ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi. A'udü billahi'ş şemii'i'l alim min eş şeytani'r recim. Ve a'udü bike min meziati'ş şeyatin. Ve a'udü bike Rabbi en yahduruun. Bismillahirrahmanirrahim. ايسالونك عن المحيض قل اذا نفعت جل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم اللهم فاعلنا الله الحي القيوم.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 Ee, en azı üçtür. Yani üçten aşağı olsa özür kanıdır. Namaza, oruca mani değildir. Cima mani değildir. On günü geçerse doğumda demiyorum. Doğumda kırk güne kadar gider. Doğumda nifastır. Loğusalığı demiyorum. Ama hayır olan on günü de geçerse yine ne olur? Özür sayılır. Yani namaza, oruca da manilik kalkar. Ama üçlen on arasında bir gün her ay işteki adet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 Şeytan ona tabii şeytanım demedi. Böyle bir kılıkta geldi, yılanın içine girmiş falan. Ya ondan sonra işte ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Şu dur bu dur. E buradan çıkmamanız için ebedi kalmanız. Şu açtan yiyin. E bize yasak edildi bu ama işte siz bilmiyorsunuz. Yasak edilmesin sebebi e burada ebedi kalmayacaksınız. Öleceksiniz falan, çıkacaksınız buradan onun için. Çünkü yiyen ebedi kalıyor burada.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 Hataya düşüldü. Acayip iş ya. Ama şimdi işte pek dinlememek lazım. Şimdi şeytanı orada mesela ne diyorsun sen? Size iyilik düşünüyorum. E, ne iyiliği düşünüyorsun? Bu açtan ye. E, Allah bize dediye mi? Şimdi sen nasıl iyilik düşünüyorsun bize? Eşte kalmanız için. E, o zaman hani e, ya kalmayayım ebedi canım. Allah ne dese onu yapacağım şeklinde bir düşünce tabii orada bir muhakeme meselesi. Hava annemiz de çok zorladı sizi Ne olur ya, ne olur ye. Yani, ya. Yani bu yüzden Adem Aleyhisselam'ın zellesi diyelim. Adem Açam günahkar değildi haşa. Ama bu zellenin Adem Aleyhisselam'ın zellesinin tabii sebebi hanımı olmuştur. Hava annemiz olmuştur. O da Aleyhisselam başımızın üstü, anamız, bütün bütün peygamberlerin anası o.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 etmesi mümkün olmaz yani, ettirilmez gibi bildikleri için e bu da böyle edebildiyse halbuki Allah imtihan gereği adama yalan yemin, yalan konuşma iftira atma hak, izni veriyor. imtihan gereği. İşte onu bilmediklerinden yemin ettiğine kandılar. Fedellâhumâ bir gurur. Aldı aldattı onları, indirdi aşağı. Avretleri açıldı şunu işte, incir yapraklarını koydular falan. Uzun bir kıssa. Şimdi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 Mesela biz erkekler hacımat, hicamet diyelim. Kan aldırmak nedir? Çok kuvvetli sünnettir. Yani işte bak başımdan geçen ayları aldırdım. Bir, bir ay olmadı. E tabi vücudum şeker hastası olduğum için her tarafım yaram kapanmıyor. Bakımından işte eskiden 7-8 yerden birden aldırıyordum. E şimdi sadece başım çabuk kapanıyor yaram. Diğer vücudum kapanmaz diye. işte o aldıramıyor biraz ama sünnet yerini bulsun illa aldırıyorum. Efendim sihirleri bozar, büyüğü bozar.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 Kur'an-ı Kerim'de bu hususta e, bize beyan veriyor. Veselûneke, Habibim sana soruyorlar. Anil mehîz Hayızdan soruyorlar. Bu, kim soruyor bunu şimdi? Bakalım, mevzuyu anlamak için. Ahmed ibni Hanbel, ibn-i ve Darimi ve Müslim ve Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai ve İbni Macev, Ebu Ya'la ve İbni Münzir ve İbni Ebi Hatim, Nehhas, İbni Hibban, Beyhekî Kaç tane saydık şimdi? Dolu. Bunlar ne bunlar? <gülüyor> Raif amcanın dediği gibi sabah kahvaltı tabii yeniyor öğlen yemen de Bunlar ne bunlar? <gülüyor> ha Hadislerin ilk kaynaklarına bunlar. Muhaddisler. Anladın mı şimdi? Birkaç tanesini tanıyorsunuz. Tirmizi, bu Davud falan çok meşhur da bazı mesela bazıları tanımıyoruz. İbni Münzir'i duymamışsınız belki. İbni Ebi Atim'i duymamışsınız. İbni Hibban da çok önemli değil.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 bir elma fırlattı. Şeye doğru. Elmada pembe beyaz bir elma yani. Böyle oluyor ya. Aması elmalar böyle pembemsi. Koyu kırmızı değil de. Alaçalı. Böyle talebeler baktı falan al. Talebe derken de İmame Yusuflar, İmam Muhammedler falan yani İmam Züferler. Talebe öyle. Benim gibi falan değil. Ondan sonra attı şeye elmayı. Onlar bak. Allah Allah. Kadın yani herhalde...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 Pembemsi de bir şey gelirse falan bunun durumu nedir? Ben de açtım içine attım dedi. İçi gibi beyaz olmadıkça devam, hayızdır. Yani o zaman kadınları da şimdiki müftülerden daha şey ya. Akıllı yani. <gülüyor> şimdiki müftüler falan dediğimce müftünün itibarı var. Biliyor musun onun için ben zaten diplomam falan yok ya ben hiç adam sınıfından değilim. Gayri resmi bir durumdayım. Onun için falan misal veriyorum yani. <gülüyor> yani en yeteneklileri konuşuyorum ben. Yani. Ben zaten beceriksizim bileyim beni Kendimi misal vermemek için. Yoksa hakaretçi iftira makamını. Bir müftü yanlış fetva verirse onu reddetiyor yaparız. Ama o makam saygı değer bir makamdır. Allah becermelerini onlara da nasip verir. Hal böyle olunca efendim demek ki Yahudiler ne yapıyormuşlar Kadını evden dışarı diyelim ki on gün sürdü.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 Gözaltın meselesi var ya, gözaltına alıyorlar hani adam. Gözaltın. Herkes bilsin ki, herkes gözaltında. Zaten dışarıda kimse yok ki. Herkes gözaltında. Dinliyorlar, şunu yapıyorlar, cihazlar, meyazlar, masraflar. Adamların sesini, şu sunu, bu suru, 70 bin kişi dinliyorlarmış. 70 bin kişiyle de 10 kişiden konuşan hesap etsen al. Herkes dinleniyor mesela.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 O halde bizi bağlayan nedir? Kur'an ve sünnet, icma ümmet, kıyası fukahadır. Şeriatımızın delilleri dörttür. Şimdi, ama sen şimdi bunun dışında onu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim dediğin zaman Hava şeytanı bir dinleyeyim seni bakayım demesine benzer. Cennette bile olsan kayar ayağın. Ehli sünnet olduğu, tescillenmemiş adam dinlenmez. Bir zehirli ok girer içine.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 Niye sordular? İşte evde kadını tutalım mı? Dışarı mı atmak lazım? Falan filan. Kul Habibim söyledik. Hüve hayız nedir? Ezen bir eziyettir. Ne demek eziyettir? Sahibine zorluk verir. yakındakına sıkıntı verir. E, tabii ki kan gören insan yani e, hayız gören diyelim insan e, güç kaybeder. E, biraz sinirsel e, siniri bozulur.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 Hani farz değil, vacip değil. Yani hassas insanlar, takva insanları konuşuyorum. O vakitte, Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allah'a ekber okur, salavat-ı şerife okur, la havle ve la kuvvete illa, illa, illa Zikirlerine de besmele çeker, zikirlerine de devam eder. Yani hepten hayız oldukça hiç, Bismillah bile demeyecek mi bu? Allah adını anmayacak. Kur'an okuyamaz. Kur'an dinleyebilir. bazı sohbetti diyebilir. Ve bu zikirlerle meşgul olabilir.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 onun bütün namazlara aynı sevabı yazılıyor ona. eksik yok ki. Allah kimi kimden eksik etmiş. Şimdi o zaman vazife nedir? فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِضِيِ Hayz halinde kadınlardan uzak durun. Uzak durun. Ama bunun manası nedir? Eline değme. Yanına yatma. Sofraya oturtma. Değil. İlişkiye girmeyin. Çünkü ilerisinden anlaşılıyor.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 Etk ve alim Allah'tan sakının haramlarından sakının siz ona kavuşacaksınız bunu böylece bilin huzuruna çıkacaksınız Onun için hayız halinde kadınlara yaklaşmayın Allah sizi görüyor Ters ilişki makattan ilişkiye girmeyin Rabbiniz size kasap eder Bu livatadır Küçük livatadır yani erkek erkeğe olanın sınıfındandır ve te sebeptir dur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem melunun lanetlenmiştir menete haizan haizli bir kadınla ilişkiye giren evimraeten fîdüburiha ya bir kadınla yani tabi yine hanımı olmasa zaten zinadır yani hanımıyla makattan ilişkiye giren lanete çarpılmıştır evet yine hadis şerifte ne buyuruyor şimdi bakalım? İbn Ebi Şeybah Ahmed İbn Habl, İbn Ümeyye, Tirmizi, İne Sahih Ni Mecbi Beyqi, Ebu Hureyre radıyallahu anh, o da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Men te hayzan imra'atan fi duhuriha ev kaynen fekat kefera bi ma'un'a ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hayızlı bir kadınla ilişkiye giren ya ters ilişkiye giren temiz zamanda da olsa ters ilişkiye yani makattan ilişkiye girse ya da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 çok günah, çok günah işleyen demek. Allah çok günah işleyenleri sever mi oluyor bu şimdi? Ya çok günah işlemeyen birini göster. Herkes makamına göre günah Peygamber olmadığı sürece. Onun için mühim olan günahta ısrarcı olmamaktır hemen peşine pişman olup tövbe etmekdir. Allah çok tövbe edenleri sever ve hubbul mutetahirin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 O adam da diyor beni Allah seviyor onun için ben her şeyi yaparım. Olur mu eleci? Şey? Günah ona zarar vermesi demek ona tevbe nasip eder. O tevbesiz durmadığı için günahının zararı olmaz çünkü hemen pişman olur. Bu Buhari okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ya daha sonra tevbenin alameti nedir? Pişman olmaktır diye. Zaten pişman olsa dilinden Estağfurullah demese bile tevbe yerine gel. İbn-i şey Tirmizi İbnimiz o tevbe nasulta çok ilim bulacaksınız. Çok ilim bulacaksınız. Küllü beni beniyademe hatta Khayrül Hatta'in ettevabun, Adem olların hepsi çok hatakardır. Adem oğlu musun? Evet. Bana anlatma. Peygamber sen söyle. Peygamber değil misin? Bana anlatma. Adem ollan hepsi çok hatalıdır. Khayrül Hatta'in çok hata edenlerin en hayırları kimdir? Ettevabun, çok töbe edenlerdir. Evet. Şimdi.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 bir mesajlarını aldım böyle, uuuu erkeklerle atışmış mesaj bu adam şüpheleniyor yani baya şimdi bir şey çıktı yani, yol hep gayrimeşru işte ama ne? eskiden tabi bu imkanlar yoktu hal böyle olunca gizli kamera çıktı koyuyor eve böyle çok şüphelenen oluyor yani karısından, kocasından ekseri kadınlar şüpheleniyor kocalarından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 Yani bu televizyonların belaları hakkında bu kötü filmleri seyretmek hakkında Allah'ım ya Kardeşler bile o seyrederken ne olduğunu da bilmiyorlar. Yeni çıktığında bu şeyler. Efendim bu şekilde biz de deneyelim bakalım diye. Kardeş kardeşe kız erkek. Bunu adam gören adam anlatmış gelmiş mesela. Orada misafirdim diyor şeyden çıktım tuvalete giriyor ya mesela her odada ebeveyn falan olmuyor evvelce. Giderken bakmıyor. Ne yapıyorsunuz falan. İşte, tatbikat yapıyoruz. Yani neler anlatıyor? böyle? İlginç şeyler. Allah mafıza buyursun. Ne dedi adam? Ya dedi Hocaefendi, bizim karı dedi, savura durur, durur, savurur, ağzımızı bağlarız, kudurur. Hadi ben şimdi istiyorum. Lan sen belanı mı istiyorsun? Cehennemi mi istiyorsun? E de geceyi çuvala mı soktun? Ne oldu şimdi?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 Sübhane rabbil alihil alihil alihil hamdülillah rabbil alemin. Salatu ve selamu la seyyidil mursali, muhammedin wa ilalihi wa sahibihi ecma'in. Allahümme inna nasehluke al-jannah, na'udhibike minel nâr. Allahümme inna nasehluke rida'ke vel jannah, na'udhibike mseghatuke vel nâr. Allahümme inna nasehluke al-jannah, ve ma'a qarrabe ileyha min qavlimu amel. Ve na'udhibike minel nâr, ve ma'a qarrabe ileyha min qavlimu Âminallahu minnâ se'elüke min khayr maa se'eleke min nebiyyuken Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ne'audu beke min şerim estahâdeke min nebiyyuken Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve selleme ve ente'l-musta'an ve aleyke'l-belâgh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh il-alîh il-azîm. Âminallahu minnâ se'elüke minel khayri kulli ağacilii ve ağacilii ma'alimna min ve ma'alimna alem. Ve ne'audu beke minel şerri kulli ağacilii ve ma ma'alimna min ve ma'alimna alem. Allahümme mâ qadaytelenâ min qadâfe ceal âkıbette ve râşedâ. Allahümme rabbenâ etinâ emlenünke rahmetten ve heyylenâ min emrinâ râşedâ. Allahümme rabbenâ etimimlenâ eniûrâna ve ëgfirlenâ enneke alâkülüşe'in qadîr. Ya rahman rahimin ya arhamen rahimin ya arhamen râhimîn. Kecemizi mübarek eyle. Mallarımızı, canlarımızı, ırzlarımızı, düşmanlarımıza ve zalimlere haram eyle. Dokunulmaz eyle. Ya Rabbi ehli sünneti dünya üzerinde ve vatanımızda zulme uğramaktan muhafaza eyle. Vatanımızı ve İslam vatanlarını savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Suriye'deki mazlum ehli sünneti acil Ankara'yı bir zaman halâs eyle. Dünya neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa esir kamplarında nezaretlerde haksız yere zulme uğrayandan hepsini halâs eyle. Ya Rabbi'l alemin ve ya nasirin khayrun ve ya hayrun Özellikle bu fakirin düşmanları var çok. Bunların şerrinden bizi muhafaza eyle. Hayır. İftiralardan muhafaza eyle. Hayır. Irza tasaddilerden bizi muhafaza eyle. Hayır. Ya Rabbi Cenab-ı Kerem'inle Sünnet'e karşı ve Ehl-i İslam'a karşı Müslümanları izmek, üzmek için boyunlarını bükmek için böyle tertipler, hileler, planlar, Kur'an'ları kahreyle mahvel. Hayır. Helak eyle, lanet eyle. Ya Rabbi Her hususta hakkı izhar eyle. Hayır. Hak neyse meydana çıkması nasib eyle. Hakkın meydana çıkmasına yardım edenlere yardım eyle. Amin. Batıla çalışanların faaliyetlerini iptal eyle. Amin diyen dillerin Nâr-ı cehîminden âzâd eyle. Ya Rabbi âlemîn ve ya hayrân nâsılîn. Canımızı, ırzımızı hepimiz sana emanet ettik, sen muhafazayla. Amin. Ailelerimizle, çocuklarımızda, mallarımızı da emanetleri zayi olmayan sana emanet ettik, sen muhafazayla ya Rabbi. Bize şer uğratma ya Rabbi. Bela musibet dokundurma ya Rabbi. Nazarlardan, sihirlerden, cin şerlinden, insan şerinden, insan şeytanlar şerlerinden. Hifzu emine emin eyle ya Rabbi. Sen bize fazl-ı kereminle ya Rabbi'l-i alim. Ve ya gayren nasirin. suyunu döktürecek, bizi zelil edecek, bizi hakir edecek, dürsvay edecek. Musibetler gönderme ya Rabbi. Dünyanın rezilliğinden, ahiret nazabından muhafaza eyle ya Rabbi. Her de akıbetlerimizi güzel eyle. İki cihan rezilliğinden, azaplarından bizi muhafaza eyle ya Rabbi'l-i veya gayran nasirin. İçimizdeki bütün hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar efsaniyle. Ya Rabbel'e Alim. Ne hayırlı muratlarımız varsa. Cuma gecesi hürmetine, kılınan hüfuz duası hürmetine, namaz hürmetine, okunan süveri celil'e hürmetine, Dugan suresini okuttun, dinlettin. Ya Rabbel'e Alim. Yetmiş bin meleği sabaha kadar günahlarımız için istiğfara muvaffak eyle. Bizi sabaha Hadi Şerif'te vaadettiğin üzere Duhan suresinin cuma gece oku. Sabaha aff olarak çıkmış eyle ya Rabbelâ. Hayırlı uzun ömürle muammer eyle. Ay. Fitnelerden muhafaza eyle. Ay. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Allahümme. Allah. Ve, ve sellim ve barik, barik. ala seyyidinâ Muhammedin nebiyil ummi. El Habibil Alîl Kadir. El Azîm وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم